Elhamdülillahi Rabbil Alemin <gülüyor> Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ee, Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok çok önemli e, etkisi e, çıkaracağımız dersler bakımından e, bugün bile çok bariz bir şekilde hissedilen e, çeşitli sosyal konularda Daima ilk atıf yapılan bir hadiseden bahsedeceğiz, çok önemli bir savaştan bahsedeceğiz, ee, Uhud Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Ee, tabii biliyorsunuz e, Siyer dediğimiz zaman biz Efendimizin daha çok askeri ve siyasi e, hayatından bahsediyoruz, sosyal hayatından bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, bu hayat da hep e, diplomatik münasebetler işte müşriklerle, Yahudilerle münasebetler, tebliğ yöntemleri ve savaşlar ve daha sonrasındaki çeşitli diplomatik hareketleri üzerinden anlatılıyor. Yani Efendimiz'in günlük hayatını, ahlakını, karakterini, alışkanlıklarını, bir günü nasıl geçirdiğini, ilişkilerini öğrenmek isteyenlerin daha farklı kaynaklara bakması gerekiyor. Bunların başında hadis kitaplarımız, hadis kaynaklarımız geliyor. Ve gerçekten büyük bir mutlulukla, büyük bir rahatlıkla sizlere hadis ansiklopedisini, hadislerle İslam ansiklopedisini tavsiye ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı, işte kaçıncı defadır söylüyorum kim bilir. Üstelik online da var, yani telefonunuzdan gayet rahatlıkla ulaşıp oradan hemen fihristine bakıp istediğiniz bir konuyu şöyle 10-15 dakika içerisinde okuyup aşağı yukarı bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bunu bir efendimizi seven bir Müslüman olarak yapmanız gerekir. Yani şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Mesela siz e, kıyaslamak asla mümkün değil, kıyas için yani mukayese için söylemiyorum, konu daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. E, kendimden bir örnek vereyim haydi. haydi. E, ben dini bir kitap okurken, e, dini içerikli bir kitap okurken mesela işte Esma Hüsna ile ilgili bir metin okuyorum diyelim. E, yazar da müellif de e, kaynak belirtmemiş e, o, ama orada bir cümle geçiyor. O cümleyi el mallı hamdi yazırdan aldığını tahmin edebiliyorum. Yani yüzde seksen, yüzde doksan doğru çıkıyor açıp baktığımda. Çünkü artık hani onu o kadar çok okudum ki aşağı yukarı bir konuya nasıl baktığını, onu nasıl ifade edeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Veya işte bazen... E, sosyal medyada çok beceriksizce, çok e, acemice arkadaşlar e, işte Aruz Vezni ile yazılmış her şiirin altına Mehmet Akif Ersoy yazıyorlar. Ama Mehmet Safahat'ı defalarca baştan sona yani en az 3-4 defa baştan sona okumuş olduğum için e, orada da hani bunları bir övünç olarak söylemiyorum şimdi sözü bir yere getireceğim. Orada da ben evet Aruz vezniyle yazılmış ama bu işte Mehmet Akif'in değil işte diyelim ki Ali Ulvi kurucunun olabilir ee, diyebiliyorum. Ee, bunun gibi arkadaşlar sizin mesela sevdiğiniz bir e, müzik türü olabilir. Sevdiğiniz bir yazar, bir edebi tür olabilir. İşte diyelim ki siz e, uyduralım işte neyden hoşlanıyorsunuz? İşte şiir okumak, şiirden hoşlanıyorsunuz veyahut da işte e, polisiyeden hoşlanıyorsunuz. E, ama yani ondan anlayan o, o konu üzerinde, o tür üzerinde konuşabilecek kadar yani bir e, konuşamak derken çıkıp akademik bir toplantıda konuşmayı söylemiyorum. Bir arkadaş toplantısında. Konuşabilecek kadar olsun, bir şeyler bilmeniz için ne kadar o alanı okumuş, ne kadar e, izlemiş olmanız gerektiğini bir düşünün yani. O müzik türünü ne kadar dinlemiş olmanız gerekir. Mesela ben bazı yarışmalarda müzik sorularına bakıyorum. Hiçbir şey bilemiyorum yani çok çok bariz değilse sorunun cevabı. Biraz türküleri bilebiliyorum. Onun dışında mesela çoğunu hele yabancı müzikleri hiç tanıyamıyorum, hiç bilemiyorum. İşte benim gibi oluyorsunuz yani olur bir insan hani hadisler karşısında. Şimdi. Mesela hadis diye bir söz geçiyor ve altına işte peygamberimizin bir hadisinde böyle buyuruyor diyorlar. Onun hadis olmadığı bangır bangır bağırıyor. Çünkü Efendimiz işte o kelimeyi kullanmaz, o şekilde konuşmaz. İşte az sözle çok şey ifade eder. Bu konuşma tarzı Efendimizin değil büyük ihtimalle diyebiliyorsunuz gördüğünüz zaman. İşte onu diyebilmeniz için arkadaşlar nasıl ki sevdiğiniz bir yazarın bazı eserlerini birkaç defa efendim ve bütün e, eserlerini okumasanız bile hepsinden haberdarsınız. İşte kaç yıl yaşamış, ne yapmış, kaç kere evlenmiş, boşanmış vesaire hepsini biliyorsunuz. Öyle düşünün yani. Efendimiz'i de e, sevmek için gerçekten onun hakkında konuşabilmek için işte peygamberimiz olsaydı bu konuda şöyle yapardı ya da peygamberimiz böyle tavsiye ederdi ya da işte bir günlük hayatta bir konuda böyle çıkmaza girdiniz peygamberimiz olsa burada ne yapardı ya da bana ne derdi her her konuda peygamberimizin başına gelmemiş olabilir ama ben ona bu derdimi anlatsaydım, onun bana tavsiyesi ne olurdu? Bunu tahmin edebileceğiniz kadar aşağı yukarı onu tanıyor olmanız gerekir. Kimlerin, bakın herkesin değil, ben herkesin de onu bu kadar detaylı tanımayabileceğinin farkındayım. Yani gerçekçi olalım, hani herkes bunu bilmeyebilir bu kadar. Ama okuyan, yazan, araştıran, çalışan, işte böyle yıllarını okullarda, eğitimlerle ve çok farklı alanlarda e, branşlaşarak, ihtisaslaşarak harcayan insanların yani e, arkadaşlar yani hadisler konusunda, yani Peygamber Efendimiz'den mesela şöyle bir çırpıda veya bir konuda 2-3 saat konuşuyorsunuz, bir kere bile referans veremiyorsanız, Peygamberimize veremiyorsak, yani ben kendim için de söylüyorum, bir kere bile 2-3 saatlik bir konuşmanın içinde bir tane bile ayet söyleyemiyorsak Hadi hadisler çok geniştir Ama bir tane bile ayet söyleyemiyorsak Gerçekten hani dönüp kendimize bakmamız lazım Neyse bu bir teşvik oldu İlk birkaç dakikayı böyle geçirmiş olalım Bunları böyle sizi üzecek konuşmalar olarak düşünmeyin asla Sizi teşvik edecek konuşmalar olarak düşünün arkadaşlar Yani sevmek tanımakla mümkündür ee, tanımadığımız kişiyi ne severiz ne de sevmeyiz arkadaşlar Bize hiç tanımadığımız bir isim söyleseler İşte şu kişi hakkında ne düşünüyorsun Ne hissediyorsun bu kişi hakkında Hiç tanımıyorum ki Peki aşağı yukarı bildiğimiz ismini duyduğumuz ama hakkında Hiçbir şey bilmediğimiz bir isim Bir şey söyleseler ee, yine yani biraz şey kalırız, Hani bir şey, duyduklarımıza göre aşağı yukarı bir şeyler söyleriz, net bir şey söyleyemeyiz. Diyeceksiniz ki yani az önce dediniz ki herkes tanıyamaz peygamberimizi, herkesin o imkanı yok dediniz. Ama bu ümmet tabii ki hiç tanımasa da peygamberini çok seviyor. Ben e, şöyle tamamlayayım o zaman bu e, kendi kendimi giderek batırdığım bu konuşmayı. E, bir de tanısaydınız. Bir de tanısaydık yani ben tanımışım da size gelmiş sıra gibi değil bir de tanısaydık bir de onu daha yakından tanısaydık yani dini bir konuda bir eksiği olan birine nasıl yaklaştığını bir Müslüman kardeşine işte mesela zina etmiş arkadaşlar zina etmiş. Diyor ki emin misin işte belki sen yanılmıyorsun yani git gel diyor git diyor bu belki hamilesindir doğur öyle gel diyor bak takip etmiyor vesaire. Yani çok etkilendiğim bir başka örneğini anlatayım. İçimizdeki arkadaşlar bazı konularda e, kendimizi olmuş bitmiş görüp bir zabıta gibi yani davrandığımız zamanlar şu örnekleri hatırlamamızı tavsiye ederim. İşte bilmek lazım çok okumak lazım Biraz yakından tanımak lazım. E, efendimiz'e bir adam geliyor arkadaşlar. Diyor ki Ya Resulallah ben mahvoldum diyor. Helak oldum diyor. Ne oldu diyor. E, Ramazan günü bile bile orucu bozdum diyor. Arkadaşlar dört mezhebe göre ittifakla Ramazan günü cima yapanlar orucu hem kefaret hem kaza olarak cezası odur. Bizim mezhebimizde diğer bile bile yeme içme de öyledir ama o tartışmalı bir konu. Neyse bu adamcağız Ramazan gününde hanımıyla birlikte olmuş. Ve bunu geliyor söylüyor Efendimiz'e. Efendimiz diyor ki ona e Ramazan'dan sonra diyor aralıksız 60 gün oruç tutacaksın diyor. Ya Resulallah ben Ramazan'ı tutamıyorum diyor. Ramazanı da bozdum işte diyor yani. Ramazanı tutamıyorum. Ramazandan sonra nasıl tutacağım diyor. Hiç bakın Efendimiz tutarsın ne demek? İşte sen nasıl bir Müslümansın? Tut, Allah emretmiş tabii ki yapmak zorundasın. Bak hiç böyle bir şey demiyor. Beyan esastır arkadaşlar bizim dinimizde. Bir insan kendisini nasıl açıklıyorsa biz onu öyle kabul ederiz. İç, peki içinde Bey o gerçekten öyle değil. Bu, bu tavırdan biz çok çektik arkadaşlar, başkasına yapmayalım. Yani sizin iç dünyanızı, sizin aslında ne istediğinizi, mesela bize ne dediler? Aslında siz bunu baskıyla başınızı kapatıyorsunuz. Yani bizim aslında bir şeyi niçin yaptığımızı bizden daha iyi bildiklerini iddia ettiler zamanda. Ve bu, biz bu tavırdan ne kadar çok çektik. Şimdi aynısını niye biz başkalarına yapıyoruz? Aslında sen bunu yapabilirsin ama bunu şunun için yapıyorsun falan gibi. Evet. Efendimiz bir şey demiyor yani hayır ne demek tutamam falan demiyor yani. Diyor ki o zaman diyor 60 fakiri doyuracaksın diyor. 60 gün yerine 60 fakiri doyuracaksın Vallahi yapamam ya Rasulallah yok benim o kadar imkanım diyor. Efendimiz şimdi yani bir suç, bir dini bir kabahat işlenmiş, kefaret gerektiren bir kabahat. Ve e, adama hani bir şey olması lazım, yani bir hani o yaptığının bir şeyini ödemesi lazım. Birisi sadaka olarak yanına bir sepet hurma getirmiş Peygamberimizin. Al diyor peki diyor bu bir sepet hurmayı diyor şu Medine'nin diyor en fakirine götür ver. Hiç olmazsa yani bir sadaka olsun hani yaptığın şeye karşı. Adam alıyor sepeti giderken diyor ki arkadaşlar vallahi şu iki dağın arasında benden fakiri yoktur ya Allah diyor. Yani hurmaları da alıp gidiyor. Ve Peygamberimiz arkasından gülüyor arkadaşlar. Yani Efendimiz'i tanıdığımız zaman işte daha dakika bir gol bir ben başlıyorum burada. Onu, e, onun yüreğini, onun inananlara karşı, Müslümanlara karşı, kalbimdeki genişliği, herkesin orada nasıl bir yer bulduğunu kendisine e, görebilmeniz için sadece Siyer yetmez işte arkadaşlar. Çünkü Siyer'de Bedir Savaşı, şimdi Uhud Savaşı. Aradan bir yıl, iki yıl geçti yani. Bu iki yılda neler oldu? Bunlar yok bakın Siyer'de. Bedir Savaşı bitti, şimdi Uhud Savaşı'ndayız. Yani Efendimiz'in hayatında arkadaşlar, siyeri kötülemek için asla söylemiyorum. Ama yetmeyeceğini ifade etmek için söylüyorum, peygamberimizi tanımak için. Efendimiz'in hayatında savaşlar, yalan olmasın yani toplasanız, e, onun da tespit etmişler, Muhammed Hamidullah'ta o da vardır. Fakat ben şu anda kesin rakamı bilmiyorum. Bir küsür ay, yani bir aydan biraz fazla bir zaman tutuyor. Yani biz onun 23 yıllık peygamberlik hayatını, Siyer dediğimizde sadece savaşlar üzerinden anlatırsak işte o kadarını anlatmış oluyoruz. İlk vahiy gelişi, Şeye Varaka'ya gidişi, işte açık tebliğ, gizli tebliğ, açık tebliğe başlaması yani orada da birkaç hadise üzerinden okumuş oluyoruz. Dolayısıyla eğer daha teferruatlı, daha yakından tanımak ve hani kendinize de bir gerçekten birini kendinize önder edinmek için arkadaşlar ne yapmanız lazım? Ben bazen söylüyorum, bu şarkıcıların, futbolcuların fan kulüpleri var ya arkadaşlar, o aşırı fanlara bir bakın, işte peygamberi nasıl sevmeniz gerektiğini onlardan öğrenin arkadaşlar. Sevdiği şarkıcı, bir zamanlar yani son modaları takip etmiyorum ben de, bir zamanlar postal modası vardı. Yazında postal giyiyordu gençler. İnanılmaz bir şey yani kendimize ayakkabı bulamıyorduk. Hatta bir gün ayakkabıcıya dedim ki yani niye hiç bize göre ayakkabı yapmıyorsunuz dedim kaç sene önce. Dedi ki siz dedi ne kadar da bir ayakkabı alıyorsunuz dedim işte yani senede iki kere falan ama gençler her ay alıyor dedi. Onun için tabii onlara göre yapıyoruz dedi. Yani postal modası çıkmıştı yazın bile postal niye işte bir şarkıcı sahneye postal giyerek çıktığı için çok sevdikleri bir şarkıcı. Yani Efendimizin nasıl sevilmesi gerektiğini, bakın grip olmuş biliyor. Şey i̇şte kaza geçirmiş evinde yatıyormuş biliyor. Falan bilmem ne konseri iptal olmuş biliyor. Bakın her şeyini biliyor yani. Her şeyini biliyor, her şeyini takip ediyor. Her şeyini taklit ediyor yani. O yüzden mesela çocuğunuzun sevdiği sanatçıları da tanımanız, takip etmeniz, onları... İçinde bulundukları ve bulunabilecekleri durumları önceden görebilmeniz açısından çok önemli. Nasıl yaşıyor o şarkıcılar, neler yapıyor. Mesela uyuşturucu kullananlarda bu görülmüş. Yani önce sevdiği şarkıcı uyuşturucu kullanıyorsa o çocuğun da kullanma ihtimali artıyor giderek vesaire. Yani arkadaşlar Efendimiz'i seviyoruz ama bir tane hadis söyle desek şu konuda bilemiyoruz. İşte şöyle şu konuda nasıl davranmış desek hiç aklımıza gelmiyor. Saatlerce bir gün geçiyor, 24 saatte toplam kaç saat konuşuyoruz, bir tane bile oradan örnek veremiyoruz. Bunun üzerinde oturup düşünmemiz lazım. Bunu bize kimse yapmıyor ayrıca. Bakın işte devamlı bir şeyleri suçluyoruz, devamlı dış dünyayı suçluyoruz. Hayır, tam tersine yani mesela teknoloji, sosyal medya vesaire bunlar bizim ulaşmamızı kolaylaştırdı bu bilgilere. Çok daha kolay ulaşabiliyoruz. Üstelik de her yerden yani işte sesli yayınlar var. Risalet radyoyu size söyledim. Yani yolda giderken, araba kullanırken ne bileyim açın. İşte mutfakta iş yaparken açın. Hem hadislerle İslam kitabı okunuyor hem siyerler okunuyor. Orada birçok sesli podcastler var. Meridyen Genç'teki arkadaşlar yapıyorlar sağ olsunlar. Yani imkanlar çok fazla. Dolayısıyla e, tek faktörün bizim önceliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi e, Bedir'den döndükten sonra müşrikler çok büyük, çok ağır bir yenilgiyle hiç beklemedikleri e, bir yenilgiyle döndüler. Çok hazırlıklıydılar, emin diler kendilerinden. Artık bu sefer hani kervan onların çok hassas noktasıydı ticaretle geçiniyorlar çünkü ve e, Mekke, Medine'nin Mekken'in kuzey ticaretinin yolu üzerinde olması, Medine'deki o oluşumun o kendi ticaretlerine engel olarak görülmesi sebebiyle çok tahrik olmuşlardı. Kesinlikle hani yok etmeye kararlıydılar oradaki duruşu çoğalmayı yani Medine'de Müslümanların toplanmasını. Ee, ve büyük bir kararlılıkla geldiler. Hatta Ebu Sufyan biliyorsunuz haber gönderdi. Ben kervanı kurtardım. Geri dönün. Yani orduya haber gönderdi ama Ebu Cehil asla kabul etmedi. Bu işi burada bitireceğiz artık. Yani yeter artık hani anlamında kendilerince. Ama çok büyük bir yenilgiyle döndüler. Ebu Cehil öldürüldü. Şirkin ileri gelenleri öldürüldü. Yetmiş kişi öldü. Yetmiş kişi şehit et, e, esir edildi. Dolayısıyla büyük bir Ağır bir yenilgi ve bunun için bu intikam da o günkü cahiliye Araplarında arkadaşlar çok önemli bir duygu. Yani mertlik, kahramanlık, cömertlik gibi intikam da çok önemli bir duygu. Hatta asırlar süren, yani 100 yıldan fazla süren kan davaları ve savaşlar var. E, o derecede... E, Belirleyici oluyor onların davranışlarında, kendi yakınlarından birine yönelik herhangi bir kötülük, kendi himayelerindeki veya yakınlarından birine yapılan herhangi bir kötülük. Ve e, o intikamı almak için yemin ediyorlar. Bazıları mesela yemin ediyor işte e, Ebu Usufya'nın karısı. Çünkü galiba hem babası hem oğlu öldürülmüş, hem kardeşi öldürülmüş. Efendim ve e, yemin ediyor işte saçını taramayacağına, yıkanmayacağına, onların intikamı alınana kadar böyle çok e, şiddetli bir şekilde o şeyi bekliyorlar. Yani intikam almayı bekliyorlar. Sonunda 2.000'i ücretli asker olmak üzere toplam 3.000 kişilik bir kuvvet hazırlıyorlar Medine'nin üzerine yürümek için. Ebu Sufyan komutasında orduda 200 at ve 6 veya 700 zırhlı asker ve 3.000 deve var. Yani çok kuvvetli, çok iyi hazırlanmış bir ordu bu da. E hani rastgele son anda bir baskın olmuş da hazırlıksız yakalanmışlar değiller yani Mekkeliler için söylüyorum. Mekke'de oturan Hazreti Abbas, Kureyş'in savaş hazırlıklarını, asker ve hayvan sayısını, silah durumunu bir mektupla Hazreti Peygamber'e bildirdi. Merak edenler arkadaşlar, ben İslam tarihçisi değilim, ben aslında herhangi bir şey de değilim. Bir vaizim sadece, okuduğu kitapları işte anlatmaya çalışan biriyim. Arkadaşlar merak edenler lütfen ehlinden dinlesinler, araştırsınlar, çalışsınlar üzerinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar çok ciddi bir istihbarat ağı var. Ağı demeyelim de yani çok iyi organize edilmiş, çok iyi yönetilen, çok yerli yerinde yönetilen istihbarat çalışmaları var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ee, bunu da tabii bizim açımızdan önemli olan, e, Efendimiz yani niye bu işi meleklere bırakmadı? Çünkü irtibat halinde değil mi meleklerle? Yani niye demedi ki Cebrail'e? Ya Cebrail yani sen Mekke'yi... Şurası senin için Mekke görürsün bir haber ver yani ne yapıyorlar? <gülüyor> Niye demedi? Hazreti Abbas'tan bakın bilgi geliyor. Ee, biraz sonra da peygamberimiz birilerini gönderecek haber almak için. Şimdi burada e, bunu hep yeri geldikçe söylüyoruz arkadaşlar. Ee, yani mesela bunu biz kendi hayatımızda nasıl yapıyoruz? Diyelim ki şimdi siz ben, benden burada siyer öğreniyorsunuz ve çok şeysiniz değil mi? Yani inşallah. Yani işte faydalanıyorsunuz, mutlusunuz, işte beğeniyorsunuz buradaki çalışmayı, beni takdir ediyorsunuz falan. Bunu abartmak şu demek arkadaşlar, artık her şeyi bana soruyorsunuz, her şeyi benden bekliyorsunuz. Bunu yapmak yanlış. Ben kendi alanımla ilgili, kendi hayat tecrübemle ilgili elbette size elimden geliyorsa, bir şey biliyorsam yardım edebilirim. Ama bütün akademik çalışmalarınızı, bütün ilmi çalışmalarınızı, bütün hayatınızı, bütün günlük hayatınızı, yönlendiremem yani. Benim öyle bir şeyim yok. Yani e, asla kıyas için değil ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy getiren Allah'tan e, gelmesi gereken yani Cenab-ı Hakk'ın bildirmek istediği e, ve insanların öğrenmesini istediği hususları öğretmek üzere gönderdiği meleği yanlış kelimeler kullanmıyorum inşallah başka işler için kullanmaya kalkmıyorum. Anlatabildim mi? Kendi kulluğunu kendisi bir beşer olarak, bir kul olarak azami sınırlarına kadar yani gücü neye yetecekse, bir insan olarak ne kadar yapabilecekse yapıyor. İşte istihbarat mı yapması gerekiyor? Askeri hazırlık mı yapması gerekiyor? Siyasi manevralar, taktikler mi uygulaması gerekiyor? Medine dönemi inanılmazdır yani bu açıdan. Diplomasi bir diplomasi mi takip etmesi gerekiyor? Ekonomik açıdan nasıl kararlar alması gerekiyor? Kendi halkını, kendine inananları aralarında niza çıktığı zaman Çiki çıkmış yani, ee, şeyle Evs ve Hazreç arasındaki eski düşmanlıklar yer yer körüklenmiş. Efendim, on Çıktığı zaman onu nasıl yönetecek, nasıl idare edecek? Ya Rabbi sen beni peygamber olarak seçtin, şimdi hepsini sen hallet. Bunlar ben bir aile reisiydim yani, Mekke'de oturuyordum. Ee, sen seçtin beni, şimdi bunların hepsini hallet. Çünkü bunlar sen beni görevlendirdiğin için benim başıma geldi demiş mi hiç peygamberimize arkadaşlar? İşte bizim de hayat karşısında Hayatta bize peygamber olmayacağız Tabi ama takdir ilahiyle Bize verilmiş olan roller var Ve bu rollerle arkadaşlar Biz baş edeceğiz Biz bu rolleri doğru bir şekilde ifa etmeye çalışacağız Burada e, Peygamberimize vahiy yardım etmiş Bizim de vahyimiz var arkadaşlar Kur'an önümüzde, sünnet önümüzde Sahabe hayatı önümüzde, hepsi önümüzde Bir de Yine bizim de temas noktalarımız var, rüyalarımız var, bizim kalbimize doğanlar var, bizim çevremizde bize lütfedilen örnek insanlar var vesaire. Ama en önemlisi bize ne kazandıracak arkadaşlar? Biz bu imtihan dünyasını, bu rollerle imtihan edildiğimiz bu süreci neyle başaracağız biz eğer başarırsak arkadaşlar? Neyle? Kendi çabamızla. Kendi gayretimizle, kendi emeklerimizle. Bana sorarsanız bize ekstra verilmiş her nimet bir sorgu vesilesi olduğu gibi ekstradan verilmiş her hoca, çevremizdeki her örnek insan, ulaşabildiğimiz her öğrenme imkanı yani bunlar da bize verilmiş nimetlerdir. Onlar da bizim sorumluluğumuzu artırıyor dolaylı olarak. Dolayısıyla arkadaşlar biz kendi kulluğumuza, kendi elimizden geleni yapmamıza, ve neticede hani o tevekkül denen Cenab-ı yani bir kul olarak elinden geleni yaptıktan sonra Peygamberi unutma işte bak böyle Yani unutma yani istihbarat yapıyor haber almaya çalışıyor Hz. Abbas'tan mektup geliyor o birini gönderiyor Araştırtıyor doğru mu diye efendim tekrar git bak diyor bir Başka kişiyi görevlendiriyor, orduyu incele diyor Kaç kişiler diyor yani elinden ve mesela hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Arkadaşlar defalarca söylüyorum ben bunu. Kimseden de korkmuyorum çünkü görebildiğim kadarıyla böyle bir şey yok arkadaşlar. Peygamber Efendimiz duymuş ki Mekkeliler bir ordu hazırlamışlar veya işte onu öldürmek için bir şey bir komplo hazırlamışlar Mekke'de veya Medine'de fark etmez. Bir düşmanlık yani yapıyorlar. Bunu def etmek üzere hepimiz mescitte toplanalım. Mescid-i Nebevi'de Efendim bu gece şu kadar şunu okuyalım. Bu kadar bunu okuyalım. Yani o surelerin de değerini düşürmemek için isimlerini anmıyorum. Veya şu tesbihi, şu salavatı şu kadar kere çekelim. Allah bizden düş, bu düşmanı defetsin. Bu hastalığı defetsin. 63 yaşında vefat etti arkadaşlar. Biz 83 yaşına, 93 yaşına geliyoruz. Hala ne okusak ne yani ölelim demiyorum ama hani yani Allah Resulü yani mesela Hazreti Ayşe'nin çocuğu olmadı bakın kendi eşi yani bu Hazreti Ayşe hiç ben hatırlamıyorum varsa öyle bir rivayet lütfen aktarın yani ya Ayşe sana şunu okuyalım şunu yapalım şunu çekelim şöyle şu kadar kere şunu oku çocuğun olsun yani böyle bir şey var mı Peygamber Efendimiz'in hayatında bir kul olarak arkadaşlar elinizden gelen neyse onu yaparsınız başınıza gelene de e, tıbbı nebevi e, şeyi siz söyleyin, canlı yayın yapmıştık bir vaize hesabından. Orada kayıtlarda duruyor. Lütfen Ayşe Şahyar hocayı da oradan dinleyin arkadaşlar. Oradan dinleyin. Efendimiz gayrimüslimlerden bile tıbbi konularda nasıl yardımlar almış, kabul etmiş. Efendim, bizim mesela biz zannediyoruz ki yani i̇bn Sina'ya vahiy mi indi arkadaşlar? i̇bn Sina nereden öğrendi tıbbı? Yani bilimler, ilimler İnsani gayretler insanlığın ortak malıdır arkadaşlar. Bir medeniyetten öbürüne, ondan öbürüne, ondan öbürüne birikerek üst teraküm yoluyla yani birikerek bilgi yığılır üst üste ve insanlığın ortak değeri olarak sonraki nesillere intikal eder. Efendimizin askeri davranışları da böyle yani ben işte mescitte oturayım şu kadar salat tefriciye çekeyim şu kadar şunu çekeyim Cenab-ı Hak bu düşmanı defetsin. etsin Hayır öyle yapmıyor şimdi göreceğiz bakın ne yaptığını Mektubu getiren güfarlı şahıs Hazreti Peygamberi Küba'da buldu Bu da şimdi burası da çok ilginç Kuba köyünde peygamberimizi buluyor Hazreti Peygamber mektubu Ubey bin Kaba okuttu Şimdi bu peygamberimiz işte şunu okuttu, şunu yazdırdı gibi ifadeler onun hayatının sonuna kadar okuma yazma bilmediğinin delilidir arkadaşlar. Ee, bu konu çok tartışmalı e, tarih kitaplarında ama acizane kanaatim peygamber efendimizin okuma yazma bilmiyor oluşu, yani okuma yazma bilmek sıradan bir insanın bile öğrenebileceği bir şeyken neden efendimiz hiç öğrenmedi, bana sorarsanız vahyin ilahi olduğunun en önemli kanıtlarından bir tanesidir. Çünkü e, okuma bilseydi, bir eğitim alsaydı işte o, öyle olmadığı halde bakın Bahira'ya bağlıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in e, bize kadar e, ulaşan kelamını, Kur'an-ı Kerim'i yani. Efendim e, tamamen herhangi bir beşeri müdahaleden e, boş bir yani herhangi bir ilim tahsil etmeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Bu tabi onun zihninin bomboş olduğu anlamında değil. Yani çok şey öğrendi. Okumak, okumanın tarihi kitabını tavsiye ederim size. Bu konuyla ilgili değil. Okumanın sadece yazılmış satırları okumak olmadığını anlayabilmek için. Alberto Manguel'in Okumanın Tarihi diye bir kitabı var çok güzeldir. Efendim okumak işte insanı okursunuz, doğayı okursunuz, kuşların dilini okursunuz, rüzgarların dilini, bulutların dilini okursunuz. Yani çok okunacak şey var. Bunlardan bir tanesi yazılı bir metni okumaktır. Cenab-ı Hak efendimizi yazılı, yazılı metinlerden uzak tutarak yaşattı arkadaşlar. Ee, tamamen o konuda pür bir zihne indi Kur'an-ı Kerim. Bir de bugünkü değerler açısından düşünün arkadaşlar. Okuması da yazması dahi olmayan bir insan, bütün insanlığa e, örneklik ediyor, rehberlik ediyor. Bunun üzerinde de düşünmemiz gerekiyor bazı kıymet ve değer yargılarımız açısından. O nedenle ben çok şükrederim. Allah Teala tabii ki tabii ki biliyor yani onu konuşmaya mı gerek var ama Allah Teala biliyor da bizi bu devirde yaratmış böyle hazır Müslüman olarak yaratmış arkadaşlar. O devirde yaratsaydı bu kafayla Allah biz yani bu kibirle bu şeyle bu böyle işte böyle entelektüel kelimeler kullanmayan kişinin konuşmasını bile dinleyemeyen halimizle yani gidip peygamberimizi dinler miydik acaba yani. Gidip ona değer verir miydik acaba ee, inanır mıydık yani çok düşündüğüm bir şeydir. Ee, her şey o nasıl yaratmışsa yerli yerinde her şey öyle olması gerektiği için öyledir. Elhamdülillah peygamberimizi Kuba'da buluyor Ubey bin Kaba okutuyor Efendimiz bu mektubu ve ondan bu haberi gizli tutmasını istiyor Sa'd bin Rebi adlı sahabenin evine gidiyor evde kimsenin bulunmadığını öğrenince Hz. Abbas'ın yazdıklarını ona anlatıyor ve bu haberi gizli tutmasını istiyor bana bu tavır arkadaşlar bu olay ee, araştırmadım özellikle ee, yani e, vaktim olmadı ee, ama ilgili ilgili olanlarınız olursa içinizde bunu özellikle araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çok ilginç. Yani Efendimizin pek yapmadığı bir şey bu. Yani gidiyor birine evde kimse var mı diyor yok diyor. Ondan sonra anlatıyor olayı ve kimseye söyleme diyor. E Übey bin Ka'ap okudu mektubu ona da kimseye söyleme diyor. Mekkelilerin yaptığı bu hazırlığı. Hz. Abbas'ın söylediklerini yazdıklarını anlatıyor ve kimseye söyleme diyor. Saad sözünde durdu ancak bu arada evde bulunan ve konuşulanları habersizce dinleyen Saad'ın hanımı Hz. Peygamber Medine'ye döndükten sonra duyduğu her şeyi kocasına anlattı. Yani ben de oradaydım ben de duydum peygamberimizin böyle böyle dediğini diye. Saat hanımını alarak derhal Hazreti Peygamber'in yanına koştu. Bakın burada da bu çok ilginç arkadaşlar. Çok doğal insanlar, inanılmaz hayranlık duyuyorum arkadaşlar. Şimdi size eşiniz böyle yapsa yani alıyor hanımını, peygamberin yanına koşuyor. Hanımının olayı yaymasından ve kendisinin zan altında kalmasından endişe ettiğini söylüyor. Yani diyor ki Arasula benim hanımın diyor çenesi durmaz diyor. Bunu anlatır her yerde diyor. Siz de diyor benim yaptığımı zannedersiniz diyor. Bak hanım evdeymiş duymuş o o, o sırada diyor. Ama hanım da yanında yani. Yani o de değerler hiyerarşisi ne kadar yerli yerinde oturmuş değil mi yani? Efendimize sadakat orada hanımının küçük düşmesinden daha önemli onun için. Tabii orada efendimizi sadece bir e, dini önder olarak düşünmeyin yani bir siyasi önder olarak düşünün ve bir bu olayı da bir devlet meselesi olarak düşünün ve onun bugünkü karşılıklarını düşünün yani sizin evinizde bir şeyler konuşuluyor Siz duyuyorsunuz ya da işte birisi size bir şey anlatıyor duyuyorsunuz Herkes birbirine ben duydum ama kimseye söylemediği anlatıyor mesela ee, Hz. Peygamber ona hanımını serbest bırakmasını emretti. Sonunda haber Medine'de yayıldı. Ee, Huzalı Amr bin Salim de kabilesinden bir grup adamla gelerek Kureyş ordusu hakkında Hz. Peygamber'e bilgi verdi. Bak bunlar hepsi çok önemli. Yani neden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem civardaki kabilelerle anlaşmalar yapmaya çalışıyor sürekli? Çünkü etrafını sağlama almak, etrafınızda dostlarınızın bulunması her zaman arkadaşlar, düşmanlarınızın bulunmasından daha iyidir. Onun için bir sadaka, bir zekat vereceğiniz zaman önce yakınlarınızdan başlanır. Sizin yaşantınızı gören, sizin hayatınızı standartlarınızı gören insanlar içerisinde ihtiyacı olan varsa öncelikle onlara yapılır. Yani çevrenizin dostlarınız, yakın çevrenizde dostlarınızın olması. Ee, acizeme ne kanaatim yani burada bu kanaati paylaşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama şu kitapta okuduğum kadarıyla yani bir paragraflık şu bilgiden ben Efendimizin bu haberin yayılmasını istediğini düşünüyorum öyle anladım yani çünkü niye gidip orada orada anlatıyor ve kimseye söyleme diyor yani aslında hem o kişiler bir imtihandan geçmiş oluyor Sırları muhafaza etme noktasında Hem de zaten Efendimiz belki de duyulmasını istiyor Çünkü gerçekten bu Uhud savaşı hazırlıkları Savaşın başlaması, sonrası Her aşamasında müminlerin imanı imtihanı oluyor arkadaşlar Mümin münafık ayırt ediliyor yani Birbirinden bu olaylar sırasında Yani her şey yolundayken arkadaşlar ee, ne derler? Çok klişe bir laftır. Ee, altının, altın olması ateşten geçtikten sonradır. Yani altın iç, madenden çıktığında saf değildir. İçinde başka maddeler de karışıktır. O e, eritildikten sonra saf olan altın diğerlerinden ayrılır. Çünkü hepsi farklı derecelerde eriyorlar. Ve ondan sonra o altın artık saf bir altındır. Bunun gibi insan da böyle. insan da fitneler. Den geçtikten sonra hatta fitne kelimesiyle o ateşin erimiş madenin köpüğü kelimesi arasında bir etimolojik yakınlık da var. Efendim fitneler de imtihanlar da insanın karakterinin ortaya çıktığı anlardır çok etkileniyorum Ali İmran suresini bugün zaten bu dipnotlarda da çok geçiyor bugün size ödev olarak veriyorum kontrol edilmeyecek ödevler Bunlar vicdanınıza havale edilmiş ödevler Ali İmran suresini baştan sona güzelce çalışın arkadaşlar kendiniz için çok Hristiyanlıkla ilgili bilgi veren bölümler var onlar da yani onlar da bize lazım ki Kur'an kitabımızda onlar var ama bu Uhud Savaşı'nın işte bu münafıkların tavırlarının mesela Ali İmran suresinde arkadaşlar diyor ki çok etkileyici yani bugün pek çok Müslümanın kardeşimizin bazı tavırlarını anlamada bana çok yardımcı oluyor bu ayet diyor ki Allah Teala ma istanuz şimdi ayet numarasını bilmiyorum dipnotlara muhakkak biri bulur yazar onları ma kana allahu liyazra al mu'minin ala ma antum alayhi hatta yemiza al khabitha min Allah temizini pisinden ayırt edene kadar müminleri kendi haline bırakacak değildir. Yani müminlerin içinde tayyip olanlar var, habis olanlar var. Ve bunun ayrılması gerekiyor. Niye gerekiyor? Allah bilmiyor mu? Allah zaten biliyor arkadaşlar. Bizim hem kendimizi tanımamız gerekiyor... Hem etrafımızdaki insanları Aşağı yukarı tanımamız gerekiyor Niçin? Arkadaşlar niçin tanımamız gerekiyor? Bak her şeyden önce istihdam için Yani biz bir yere Bir mevkiye Herhangi bir işin başına birini getireceğimiz zaman Onu tanımamız gerekiyor Güvenilir mi? Sadık mıdır? Sır saklar mı? Efendim ne bileyim işin ehli midir? Değil mi? Bilmemiz gerekiyor Bugün sosyal hayatta Sivil toplumda o kadar çok güzel hizmetler yapılıyor ki mesela bu hizmetlerde de işin ehlini bulup doğru yere getirebilmek ne kadar önemli. Yani o işin büyük bütün başarısı neredeyse buna bağlı. Dolayısıyla yani biz kimden dinleyeceğiz, kimi dinleyeceğiz, kimin kitabını okuyacağız değil mi? Bunlar bile efendim... Allah temizini pisini birbirinden ayırt edene kadar müminleri kendi haline bırakacak değildir diyor ayeti kerimede. Ben Efendimizin de bu Mekkelilerin geliyor olduğu haberinin yayılmasını, yani yayılmasını değil de buralarda söyleyerek bir deneme yaptığını düşünüyorum. Allahu Alem, benim hissim bu yani doğru olmayabilir. Öte yandan Hz. Abbas'tan haber gelir gelmez, Mektup gelir gelmez. Bakın şimdi peygamberimiz, sizin yerine koyun kendinizi. Bir, bir defa Banco Cebrail var. İki, Hazreti Abbas mektup yazmış. Yani sayısını söylemiş, hazırlıklarını söylemiş. Bakın ne diyor, tekrar okuyayım. Asker ve hayvan sayısını, silah durumunu, yani detaylarını söylemiş. Bu var, buna rağmen, görüyor musunuz arkadaşlar? Bir haberi teyit etmeden neler yapıyoruz şu Whatsapp'ta? Neler yapıyoruz şu sosyal medyada, bu Twitter'da arkadaşlar. Sana bir fasık bir haber getirdiği zaman onu teyit etmeden o haberle hareket etme diyor Hucurat suresi. Arkadaşlar fasık kimdir peki? Fasık mümin olup günahkar olana da denir biliyor musunuz? Yani günahı aleni ve ısrarlı bir şekilde işleyen kişilere denir. De denir. Yani fasığın içinde kafir de olabilir, münafık da olabilir, mümin de olabilir. Dolayısıyla yani günahkar bir insan diyelim biz buna. Bir insan, günahkar bir insan sana bir haber getirdiğinde aslında araştırmadan sakın o haberle hareket etme diyor. Şimdi ne yapıyor Peygamberimiz? E, Mekke'den hareket eden ordu hakkında bilgi toplamak üzere Fedale'nin oğulları Enes ve Mu'nisi görevlendirdi iki kardeşi görevlendirdi bunlar Medine'nin güneybatısında yani Mekke cihetinde yer alan Akik Vadisi'nde müşrik ordusunu gözetleyerek onların sayısı, durumu ve konak yerleri hakkında bilgi verdiler çok heyecanlı değil mi? yani böyle bir yani hayatımız ne kadar durağan arkadaşlar yani ne kadar hareketsiz ne kadar monoton geliyor bazen bunları dinlediğimiz zaman okuduğumuz zaman Hz. Peygamber daha sonra Hubab bin Münzir'i gönderiyor. Hubab bin Münzir'i artık öğrendik değil mi? Yani ben öğrendim, sizi bilemem. Hubab bin Münzir kimdi? Bedir Savaşı sırasında Peygamber Efendimiz'e Ya Rasulullah buraya yerleşmeyi Allah mı bildirdi, siz mi tercih ettiniz deyip ordunun yeri hakkında Peygamber Efendimiz'in e, tavrını e, değiştirmesine sebep olan sahabe. Yani yanlış yapıyorsunuz dedi. Bedir kuyularını ortada bıraktınız. O zaman düşman oradan su alır ve direnci artar. Bir savaş taktiği olarak kuyuların ön tarafına geçmemiz lazım dedi. O sahabe. Peygamber, yani demek ki biraz böyle savaş, askeri durumlar, bu konularda tecrübesi olan bir isim olduğunu anlıyoruz buradan. Ee, Peygamber Efendimiz... Hubab bin Münzer düşman kuvvetlerinin sayısı ve hazırlıkları hakkında bilgi toplamakla görevlendirdi ve ondan elde ettiği bilgileri sadece kendisine aktarmasını istedi. Hubab düşman askerlerinin arasına girerek, arasına girerek daha sonra Hendek savaşında bunu Huzeyfe bin Yeman yapacak. Bu düşmanın arasına girmek de hani biz ancak filmlerden biliyoruz böyle şeyleri arkadaşlar. Yani biraz empati yapıyor musunuz? Ne kadar tehlikeli bir görevi ifade ediyor? Ne kadar tehlikeli bir görev? Rubab bin Münzir'in yaptığı, başarıyla yerine getirdi. Hazreti Peygamber elde ettiği bilgileri en ince detaylarına kadar değerlendirdi. Durum çok kritik olduğu için Saad bin Ubade, Saad bin Muaz ve Hüseyin bin Hudayr düşmanın şehre yaklaştığı Cuma gecesini Mescid-i Nebevi'de geçirdiler. Peygamberimizin evine bir baskın yapılmasın diye. Yani ordu o kadar yakında ki düşman ordusu. Hani içinden bazı fedailer gelip peygamberimizin evinde ona baskın yapabilirler diye kapısında nöbet tutuyorlar. Ve Hazreti Peygamber Müslümanları toplayarak ne yapılması gerektiğini tartıştı. Buna ne deniyor arkadaşlar? Şura deniyor. Şura konusunda size söylemiştim. Abdülkadir Udeh'in, Abdülkadir Ude, Udeh'in deyince soyadı öyle zannetmeyin. Abdülkadir Ude, merhum, şehit. Efendim, e, İslam hukukçusu Abdülkadir Ude e, İslam ve siyasi durumumuz diye bir kitabı var. Çok eski bir kitap. Efendim orada şura madde şura nasıl çalışmalıdır diye bir bölüm var. O kitaba ulaşamayabilirsiniz. Ama en azından İslam ansiklopedisinden şura maddesini lütfen okuyun arkadaşlar. Şuurada usul nedir? İstişare nasıl yapılır? İstişare yapıldıktan sonra artık kararın aleyhinde hüküm beyan edilir mi? Fikir beyan edilir mi? O karar sırasında bütün, yani siz o karara Katılmıyorsanız bütün aleyhtarlığınızı bütün muhalefetinizi yaparsınız ama karar alındıktan sonra kararın altını oyacak şekilde yani diyelim ki siz bir istişare heyetindesiniz bir vakfın bir derneğin fark etmez bir okulun bir herhangi bir yerin yani bir apartman yönetiminin mesela apartman toplantısı bir şuradır. Orada toplandınız. Siz bir konuda karşı çıkıyorsunuz karara. Diyelim ki işte aidatlar artırılsın deniyor. Siz istemiyorsunuz artırılmasını. Bütün gücünüzle muhalefet edersiniz. Ettiniz. Fakat oylama yapıldı. Karar sizin isteğinizin hilafına çıktı arkadaşlar. Bir daha o kararı eleştiremezsiniz. Ve e, şura bittikten sonra ilk uygulayacak olanlar, kararı ilk uygulayacak olanlar... E, şura sırasında ilk muhalefet edenlerdir. Biliyor musunuz? Kararın arkasından dedikodu yapamazsınız. Lobicilik yapamazsınız. Yani e, işte e, biz zaten istememiştik, ben zaten orada da söylemiştim, dolayısıyla vermiyorum veya siz de vermeyin falan böyle şeyle bunlar fitnedir arkadaşlar. Yani e, Şura e, bugünkü karşılığıyla söyleyelim demokrasi Tabii kıyaslanamaz, çok farklı, demokrasinin de çok çeşitli türleri var. Efendim, bir, meclis, bir mecliste görev yapmak, bir seçici kurulda, bir karar mekanizmasında herhangi bir kurumun karar mekanizmasında görev yapmak böyle bir sorumluluğu olan, böyle bir ahlaki sorumluluğu olan, hatta hukuki sorumluluğu olan bir konudur. Bunu şimdi Peygamber Efendimiz'in tavırlarında göreceğiz. E, dü, e, topluyor e, mü, münafıkların da katıldığı bir toplantı bu yani kim toplanır Efendimizin uygulamalarından gördüğümüz kadarıyla ehlül halli akt denilen yani e, o konuda fikir beyan edebilecek bir birikimi olan kişiler katılır yani, yani öyle herkese açık değildir yani bütün ev hanımları, bütün işte çoluk çocuk, herkes toplanıp savaşı nasıl yapalım bu konuşulmaz yani. Öyle değil. Ne yapılıyor? Savaştan anlayan, Medine'nin yönetiminden anlayan, siyasetten anlayan, işte görüş sahibi olabilecek olanlar toplanıyorlar. Bunların içinde münafıklar da var. Ve iki görüş öne çıkıyor toplantıda. Ya Medine içinde kalınarak savunma tertibatı alınacak veya şehir dışında düşmanla karşılaşılarak savaş yapılacak. Yani ya... Müdafaa savaşı ya meydan savaşı yapılacak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüya üzerine bu rüya meselesinde de arkadaşlar vahiden bir parça olduğunu peygamberlerin rüyasının bilin. Bizim rüyalarımızın da önemli mesajlar bizim için içerdiğini bilin. Ama o ayrı bir ilimdir. Semboller e, bilmeyi gerektirir. Sizi tanıması gerekir rüyanızı tabir edecek kişinin. Şu kadarını söyleyeyim. Sizi seven bir kişiye rüyanızı anlatın. Sizi sevmeyen veyahut da sizden tanıması e, bir şekilde rahatsız olan insanlara rüyalarınızı anlatmayın. Yusuf suresinden öğrendiğimiz üzere Hz. Yakup'un Yusuf'a tavsiyesi üzerine birisine rüyanızı anlatmanız demek arkadaşlar, bütün iç dünyanızı, şuur altınızı aleni bir şekilde onun gözünün önüne sermeniz demektir. Yani sizin kendinizin bile bilmediğiniz düşüncelerinizi ve duygularınızı iç dünyanızda işte haset mi var ne var neyse yani onun gözünün önüne sermeniz demektir. Onun için özellikle tasavvufta rüyalar çok önemli işaretlerdir ve sadece şeyhine anlatılır, mürşide anlatılır ve o mürşit sizin bulunduğunuz seviyeyi ve size verilecek ödevleri, görevleri gördüğünüz rüyalarla tespit eder, tanzim eder görevlerinizi. Dolayısıyla rüya hani nübüvvet kapanmıştır ama rüya devam etmektedir. E, acizane kanaatim bu nedenle Cebrail Aleyhisselam daha aşağı emekli olmamıştır. Çünkü ilhamlar, rüyalar, keşifler yani bizim e, metafizik dünyayla irtibat noktalarımız devam etmektedir. E, ama biz işte oraya kendimizi ne kadar açabiliyorsak. Efendimiz gördüğü bir rüya üzerine savunma e, savaşı taraftarı. Yani meydan harbini istemiyor çocukların ve kadınların kalelere yerleştirilerek savunma yapılmasını tercih ettiğini söylüyor peygamberimiz ancak arkadaşlar Bedir gazvesine katılamamış olan gençlerle Hazreti Hamza gibi bazı kahramanlar yani şimdi burada bu Uhud savaşı öncesi yapılan bu şura öyle bir anlatılıyor ki bir takım kendini bilmez gençler peygamberimize karşı çıktılar gibi hayır karşı çıkanların içinde çok kahraman insanlar da var onlar karakterleri icabı yani. Savunma harbini biraz korkakça buluyorlar. Yani daha cesur, daha atılgan olmalıyız diyorlar. Yani ne demek diyorlar kalelerimize kapanmak diyorlar. Hani açık sahrada onlarla karşılaşalım. Bir de Bedir'in verdiği güven de var tabii muhtemelen. Yani bunu ben söylüyorum. Hiçbiriyle başım derde girmesini istemem öbür tarafta. Efendim bir şey var yani bir kere yaptık hani gene olur üstelik şimdi haberliyiz hazırlıksız hazırlıklıyız o zaman bir de hazırlıksızlık üstelik. Efendim bunlar diyorlar ki ya şehit oluruz ya ganimet ve zafer elde ederiz falan diyorlar. Peygamberimiz ben sizin yenilgiye uğramanızdan korkuyorum diyor. Yani tam tersini düşünüyorum diyor. Ee, çoğunluğun istediği meydan savaşı olunca Hazreti Peygamber de düşmanı Medine dışında karşılamaya karar veriyor arkadaşlar. Cuma namazından sonra halka bir konuşma yapıyor ve sabırlı oldukları takdirde zafer elde edeceklerini bildiriyor. Yani Efendimizin hani öyle mi demek ki meydan savaşı istiyorsunuz tamam görürsünüz siz bak neler olacak demiyor yani bu da çok önemli. Tamam şimdi meydan savaşı mı yapıyoruz o zaman bunun bütün gereklerini yerine getirelim. Kazanmak için ne gerekiyor? Burada bizim nasıl davranmamız gerekiyor? Stratejimiz ne olacak? İşte maneviyatımız ne olacak? Dualarımız nasıl olacak? Ne gerekiyorsa yani. E, bu karara sevinenlerin yanında hoşlanmayanlar da oldu. Yani açık meydan savaşından o o, haberi, o kararı bildiriyor peygamberimiz. ikindi namazını kıldıktan sonra kılındıktan sonra Medine'nin kenar semtlerinde oturan Müslümanlar hazırlıklarını tamamlayarak Mescid-i Nebevi'de toplanmaya başladılar. Çünkü ilan etti peygamberimiz. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte evine geçerek zırhını giydi, kılıcını kuşandı, miğferini başına geçirdi. Bu arada Müslümanlar da onun evi ile minberi arasına saf tutmuşlar. Gözünüzün önüne geliyor değil mi? Orası. İşte bugün yeşil hallar dediğimiz yerler arkadaşlar ama diyorlar ki o yeşil dalları da genişletmişler böyle millet izdiham yaptığı için diyorlar. Olsun niyetimiz neyse o ona göre inşallah amelimizin karşılığını verecek Allah. Belki burada söylediğimiz için gerçek bilgiye ulaşma şansımız da olur. Dışarı çıkmasını bekliyorlar orada toplanmışlar. O esnada Sa'd bin Muaz ile Hüseyin bin Hudayr Müslümanlara Medine'den çıkmak istemediği halde Resulullah'a bunu ısrar bunu ısrarla kabul ettirdiklerini söyleyerek onları fikirlerinden caydırdılar. Yani o meydan savaşı isteyenlere ya siz ne yaptınız? Peygamber çıkmak istemiyordu. Size bunun kötü olabileceğini söyledi. Belki rüyasından bahsetti mi onu bilmiyorum. Siz zorla onu ikna ettiniz savaşmaya. Oy çokluğuyla ikna ettiniz. Ne yapıyorsunuz siz? Dediler. Onlar da Aa, evet dediler. Kendilerine geldiler ve Medine, daha önce Medine'de çarpışmak için direnenler bu defa Peygamber Efendimiz'e muhalefet etmeyeceklerini, o ne istiyorsa öyle yapmasını söylüyorlar. Hazreti Peygamber bunu daha önce kendilerine söylediğini fakat kabul etmediklerini belirterek arkadaşlar yani aldığın kararın sorumluluğunu üstleneceksin. Aldığın kararın diyor, sen diyor orada sana danışıldı, ben sana anlattım ve sen sen dediği burada bir kişi değil tabii. Sen ısrar ettin ve senin talebin üzerine oylama yapıldı. Senin görüşün galip geldi. Artık bunun sonucuna katlanacaksın. Hep beraber katlanacağız. Çünkü olması gereken bu. Düşünsenize arkadaşlar, her şuradan sonra yapmayalım ya boş ver dedi birisi. Öbürü dedi ki, yapsaydık keşke dedi. Yani kararsızlığın nasıl bir şey olduğunu düşünün. Ve bunun siyasette nasıl bir şey olduğunu düşünün. Askerlikte nasıl bir şey olduğunu düşünün. Oradaki sonuçlarını düşünün. Efendimiz şu meşhur sözünü söylüyor işte burada. Bir peygamber giydiği zırhı savaşmadan çıkarmaz. Yani öyle karardan dönmek yok. Eğer sabrederseniz, her biriniz görevinizi yaparsanız Allah zaferi bize ihsan edecektir buyurdu. Hz. Peygamber Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektum, biliyorsunuz bu sahabe de Abese suresinin inmesine vesile olan ama bir sahabe. Kendi yerinde vekil bırakıyor namazları kıldırması için ve Medine'nin yönetimi için. Bin kişilik bir kuvvetle yola çıkıyor. Ve Şeyheyn denilen mevkiye geldiklerinde orduyu teftiş ediyor, yaşı küçük olanları geri döndürüyor Arkadaşlar bugün biraz bir 10 dakika erken ayrılmak istiyorum müsaadenizle. Zor bir, yorucu bir gündü, uzun bir gündü. Efendim e burada kalalım. Ordu'yu yerleştirmesi ve oradan sonra olanları Allah izin fırsat verirse inşallah haftaya konuşuruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.